Evet, Fatiha suresinden bugün başlayacağız. Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'de yerini alan ilk sure, Kur'an-ı Kerim olarak ilk sure. Ancak iniş sırasını düşündüğümüzde, Fatiha suresi 5. sure. Fatiha suresinin değişik adları var. Seb-u Mesani, es -sebu mesani gibi e, Fatiha-til Kitap gibi Şifa gibi değişik adları var. Bu e, surenin özellikle Er-Rukya diye anıldığı da sö söyleniyor hadis-i şeriflerde. Çünkü e, bu sure maddi ve manevi hastalıklara şifa olsun diye de Hatta peygamberimiz de e, sahabeden biri e, okuduğundan dolayı bunu e, ve o kişi de hastalığından e, iyileşince sen Fatiha suresinin şifa olduğunu nereden biliyordun diye kendisine sorduğunda o kişi de ben öyle e, iştahat ettim okudum diye cevap veriyor. Ardından peygamberimiz de onu tasdik ederek Fatiha suresinin maddi ve manevi hastalıklara şifa olduğunu ifade etmiş oluyor. Değerli kardeşler, Fatiha suresine başlamadan önce her zaman olduğu gibi الرجيم, ne demek? Bismillahirrahmanirrahim İlk ayette Fatiha suresinin ilk ayeti Ne demek bunlarla ilgili Konuşacağız inşallah Değerli kardeşler Euzubillahimineşeytanirracim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Manasında Bir yakarıştır Bir yalvarıştır Bir sığınmadır Kişi şeytanın şerrinden Onun vesvesesinden Şeytanın ordularının vesisesinden Allah'a sığınmak suretiyle kendini bir zırha büründürür. Kendini bir korumaya alır. bütün işlerinde özellikle Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken eee fe iza qara'te'l-kur'ane't-e'staeiz ey resul sen Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman Allah'a sığın manasındaki ayeti kerimenin emrinin e, icabı olarak her Müslüman Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında Eûzu billâhi mineşşeytanirracîm diyerek e, şeytanın kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalıdır ve e, sığınacaktır. E, bu sığınış değerli kardeşlerim şeytanın ve onun ordusunun vesvesesinden, her e, zararlı etkisinden, tesirinden, kurtulmak adına Allah'ın gücünden, kudretinden, inayetinden e, yardım almak için yapılan bir yalvarıştır, bir yakarıştır. Ve her mümin e, bunu yapmalıdır. E, Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim tabii, e, Diyerek başlamak e, Nedir? Sünnettir. Yani başta tabi Bismillahirrahmanirrahim özellikle Onu çıkartalım ama Eûzu billahi mineşşeytanirracim e, Demek sünnettir. Bu Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim okumaya başladığın Başladığın zaman Allah'a sığın manasındaki ayete baktığımızda aslında emir sırasında gelmiş bir e, talep söz konusudur. Bu e, emir sırasında gelmiş bir talep olduğundan dolayı bazı alimler Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Allah'a sığınmanın e, hükmünün vacip olduğunu da dile getirmişlerdir. Ancak ulemanın çoğunluğu e, bu talebi bir tavsiye e, niteliğinde anlamışlar, algılamışlar ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken e'udu e çekmenin e, Allah'a sığınmanın e, sünnet olduğu hükmünde daha çok ülema görüş beyan etmiştir, görüş bildirmiştir. Ama dediğim gibi bir kısım ülema da bunun vacip olduğunu ileri sürmüşler. Çünkü ayetin sigasında Allah'a sığın manasında bir emir vardır. Bu emirin talep manasında olduğunu anlamışlardır. Ve bu şekilde emri talep manasında almışlardır. Ve bu şekilde vacip hükmünü vermişlerdir değerli kardeşlerim. Ee, sığınma gerçekten çok önemlidir. Biz sadece Kur'an-ı Kerim okurken değil, bütün işlerimizi yaparken Allah'a sığınmalıyız. Kalkarken, yatarken, yürürken, bir işe başlarken bir mekan değiştirirken bir konumdan başka bir konuma geçerken mutlaka Allah'a sığınmalıyız. Özellikle şerli bir ortamda o ortamın şerrinin bize dokunmaması için Allah'a sığınmalıyız özellikle bir fitne ile baş başa kaldığımızda, bir fitne ile imtihan edildiğimizde, iptala edildiğimizde Allah'a sığınmalıyız. O fitnenin zararından, o fitnenin kötülüğünden Allah'a sığınmalıyız. Çünkü Allah'a sığınmak, onun korunmasını, onun bizi korumasını ondan talep etmektir. Onu, ondan istemektir, niyaz etmektir. Allahu Teala bu niyazı, bu sığınmayı e, kabul edeceğinden e, kişinin o tehlike karşısındaki durumu gerçekten daha e, kolay olacak, zararı daha kolay bir şekilde atlatacak, Allah'a sığındığından dolayı korunacak ve başarılı olacaktır. Allah'a sığınmayan Allah'tan yardım istemeyen Allah'ı o zor anında yanında olmasını istemeyen veya onu istemekten gafil olan bir insan o durumda kendi becerisiyle kendi çabasıyla kendi gayretiyle baş başa kalacağından dolayı o insan o ameliyesinde işinde ve o tehlikeli ortamda başarısız olma, zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecektir. Allah başarının garantisidir. Allah bütün işlerinde galip olandır. Ve huve galibun ala emri. Emrinde işinde daima galip olandır. Allah'ın karşısında yer alan şeytan, onun ordusu, insten ve cinsten şeytan orduları mağlup olacaklardır. Mağlup olmaya mahkumdurlar. Allah her şeye kadir olduğuna göre, kadir olan Allah'ı kişinin yanında hissetmesi, ondan yardım istemesi, sadece ondan yardım istemesi, Sadece Kurtuluş kapısının onda olduğunu bilmesi inanması, görmesi Ve bu şekilde davranması Onun Gerçek bir kul olduğunu gösteren En önemli göstergeler arasındadır Allah'a ortak Koşmadığını Ona hiçbir e, Mahluku denk görmediğini Gösteren Önemli bir göstergedir Öyleyse Euzü billahi mineşşeytanirracim de bile tevhid ilkesi vardır. Orada tevhid Allah'a sadece sığınılması gereken yegane ilahın Allah olduğu e, bilgisini öğrenerek orada tevhidin olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ise Fatiha Suresi'nin ilk ayeti kelimesidir. Fatiha suresinin başında ayet olarak algılanmıştır. Diğer surelerin başında ise anahtar, bir istiftah kelimesi, bir açış kelimesi, açış cümlesi, açılış cümlesi olarak algılanmış, ayet olarak hesaplanmamıştır. Sadece Fatiha suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim bir ayet olarak algılanmış ve o şekilde e, önüne bir rakam konmuştur. Bir rakamı konmuştur. E, bir ayet olarak numaralandırılmıştır. Bunun manası ne değerli kardeşler? Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak bu işime başlarım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarım manasına gelen bir ayet-i kerimedir Fatiha suresinin başında. Peki bununla ilgili birkaç hadis-i şerif söyleyelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim işine besmele ile başlamazsa onun işi güdüktür. Bu hadis-i şerif üzerinde biraz e, sözler var. Hadisin sıhhatıyla ilgili bir takım e, sözler var. Hadisin zayıf görenler olduğu gibi, e, hadisin hüccet olabilecek derecede sıhhatli olduğunu söyleyenler olmuştur. E, değerli kardeşlerim, bu hadis şerif Bu hadis-i şerif ne demek? Besmele'siz başlanan her iş güdüktür, yarımdır manasına gelen bu hadis-i şerif ne demektir? Bununla ilgili birkaç söz söyleyelim. Allah'ın yardımını, inayetini, fazlını biz başlamış olduğumuz işte yanımızda istiyoruz. Ya Rabbi bu işe senin adınla başlıyorum diyoruz. Yani beni bu işte muvaffak eyle, bu işin tehlikesinden beni koru, daima yanımda ol, ben düştüğüm zaman beni kaldır, düşmekten beni koru, yanlışa düşmekten beni koru, doğru da beni başarılı muvaffak eyle diyoruz. O yüzden Allah'ın adını o işimizin başında anıyoruz. Bu aynı zamanda e, şu da dem, şu manaya da geliyor. Ya Rabbi, ben öyle bir işe başladım ki senin adını utanmadan anabiliyorum. Öyle bir işe başladım ki senin bu işi seveceğini biliyorum, bu işten razı olacağını umuyorum. Dolayısıyla bu işim başta güzel görünüyor, hayırlı görünüyor. Ancak ben bu işi icra ederken olur ki bir yerlerde hata ederim, bir yerlerde eksik davranırım. Ya Rabbi sen burada beni doğruya ilet, beni başarısızlıktan koru, doğruya ilet, yanlıştan beni koru manasında bir e, talep söz konusu, bir yalvarma söz konusu ki yalvarmak ed-duaa ulubul yani yalvarmak ibadetin kulluğun özüdür diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve her yerde yalvarmayı görüyoruz. E'udzu derken e'udzubillahimin eşşeytanir racim derken yalvarmayı görüyoruz. r-Rahim" derken yine yalvarmayı görüyoruz. Çünkü orada Allah'ın adını anarak başlıyorum diyoruz. Yani ne demek bu? Allah'ım sen yanında ol. Allah'ım sen beni başarılı kıl. Allah'ım eksiğimi sen tamamla. Allah'ım yanlıştan sen beni koru. Allah'ım daima beni gözetle ve koru, koruman e, altına al diyoruz. Burada tevhid kendini gösteriyor. Burada da yalvarışın, e, yalvarışlarımızın, dualarımızın, niyazlarımızın, taleplerimizin sadece bir olan Allah'a yönelmesi gerektiğini bu besmeleden de anlamış oluyoruz değerli kardeşlerim. Errahman sıfatı burada zikredilmiş. Sonra ardından Errahim sıfatı zikredilmiş. Errahman bildiğiniz gibi değerli kardeşler Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Mana olarak rahmet etme, almadan verme, karşılıksız verme, karşılıksız sevme, karşılıksız iltifat etme, karşılıksız iyilik etme, karşılıksız e, güzellik ihsan etme manalarına gelen bir e, isimdir. Allah'ın çok önemli bir e, ismidir, çok e, önemli bir sıfatıdır aynı zamanda. E, müfessirlerimiz e, Rahman kelimesini açıklarken değerli kardeşlerimiz genelde bu ismin dünyada Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar için, ee, rahmetini vermesi onların rızkını vermesi e, onları yedirmesi içilmesi doyurması onları, onların yaşamlarını sağlayacakları her türlü e, gereksinimi ihtiyaçları onlara tedarik etmesi yaşayabilecekleri bir ortamı onlara hazırlaması ve asla ikramını eksik etmemesi manasına geldiğini söylüyorlar. Yani bu ne demek? Mümin, münafık, kafir, müşrik ayırt etmeden allah Teala'nın dünyada bir imtihan sahası olan bu dünyada bütün insanlara yaşamlarını sağlayabilecekleri imkanları tanıması, ikramda bulunması ve onları rızıklandırması manasına gelen bir isim olduğunu söylemişlerdir. Errahim aynı kökten gelmek şartıyla daha özel bir merhamet, daha özel bir yardım, daha özel bir ihsan, daha özel, daha kuvvetli bir e, iyilik, daha güzel bir kerem manalarını e, ihtiva etmekte ve müfessirlerimiz Errahim kelimesinin sıfatının, isminin, ee, ne dersek diyelim ahirette cennete girmeye layık olan müminler için gerçekleşeceğini Allah'ın ikramından, kereminden, fazlından o müminlere bol bol vermek suretiyle e, bu sıfatı, bu isminin manasını gerçekleştireceğini ifade etmektedirler. E, her ne kadar bu hadislerle e, etrafı çizilmiş bir tarif olmasa da e, müfessirlerimizin, alimlerimizin bu yöndeki beyanları, tefsirleri bizler için ışık tutucudur, önemlidir, dikkat çekicidir, bunlardan istifade etmemiz elzemdir. Ancak bizler bunun manası sadece budur, bunun ötesinde başka bir şey yoktur iddiasında bulunamayız. Ee, bu açıklamalar, müfessirlerimizin bu açıklamaları bizim için ışık tutucu, e, manayı kavramamızda yardımcı olan bir takım açıklamalardır. Ve bu şekilde biz algılayacağız ve bu şekilde göreceğiz, değerlendireceğiz. Evet, ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla e, başlarım, başlarım. E, Ayetinde, değerli kardeşlerim, Allah'ın ismi azamı olan Allah kelimesi zikredilmiş bir harf cer ile manasında isim, isim biliyoruz Türkçemizde de var. Bism dediğiniz zaman ismiyle, Allah, Bismillah, Allah'ın ismiyle diyoruz. Ve Allah'ın çok önemli iki ismini de ardından söylüyoruz, Rahman ve Rahim. Bu çok enteresan. Allahu Teala kullarını adeta e, öğretiyor. Peygamberimizin dediği gibi Allah'ın e, 99 ismi vardır. Siz e, bu isimlerle Allah'a e, dua edin, yalvarın, istekte bulunun hadisini e, şöyle bir düşünürsek burada bizzat Allahu Teala Rahman ve Rahim sıfatlı isimlerini kullanarak. İsmi azamından sonra, en büyük ismini zikrettikten sonraki Allah kelimesi ismi, Allah'ın ismi azamıdır. Ee, Allah'ın ardından, Allah isminin ardından Rahman ve Rahim isimlerini e, zikretmesi manidardır. Yani orada biraz düşünmemiz lazım. Neden Rahman ve Rahim, Rahman ve Rahim isimlerini Allahu Teala ismi azamından sonra zikretmiş ve eee Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anın demiş. İşinize başlarken, hayatınıza devam ederken e, bunu anın neden demiş? Yani burada bize bir sinyal var. Bir e, burada bize Allah Teala adeta şunu söylüyor. Ben Rahman'ım diyor. Benim rahmet rahmetim çok geniş. Ben Rahim'im. Benim özel kullarım için çok özel rahmetim de vardır. Bu yanımı unutmayın. Bu özelliklerimi unutmayın. Bu sıfatlarımı unutmayın. Bu yönümü unutmayın. Ve bu şekilde bana yavrum. Yani bu şu demek. Allah'ım sen rahmet etmeyi çok seversin. Rahmet etmek senin şanından. Rahmet senin şanından. Rahim olmak senin şanından. Koruyucu olmak senin şanında. Şimdi anne rahmine de rahim deniyor. Neden? Çünkü koruyucu. Cenini koruyor. Bebeğin yaşaması için her türlü imkan orada var. Beslenmesi için. Her türlü imkanı orada var. Dışarıdaki eee Dışarıdan gelecek olan her türlü Etkiye karşı Rahim onu koruyor allah Teala da Kullarını koruyor Ben Rahmanım diyor Ben Rahimim diyor Ben koruyucuyum diyor Ben ikram edeceğim diyor Rahmet edeceğim diyor Rahmet etmeyi severim diyor Öyleyse siz de deyin ki Ey Rahman Ey Rahim Ey Allah şu duamı, şu niyazımı, şu talebimi kabul et. Kabul etmek, ikram etmek, rahmet etmek senin şanındandır. Senin büyüklüğündendir. Senin yüceliğindendir. Azametindendir. Diyoruz. Bu bize şu, şunu da aynı zamanda gösteriyor. Hangi yönde bir niyazımız olacaksa Allah'ın o yöndeki isimlerini kullanalım. Mesela İslam düşmanlarının helak olmasını istiyoruz. O zaman Ya Cebbar Ya Kahhar Bu şekilde Allah'ın diğer isimlerini Yani Ceberut sahibi Güç kudret sahibi Ya Kahhar Kahredici bir güce sahip Düşmanlarını İslam düşmanlarını Kahrettiren bir Vasfa sahip olan Yüce Allahım, bu sıfatını gerçekleştir, bu ismini gerçekleştir ve bu isimlerinin tecellisini düşmanlar üzerinde, İslam düşmanları üzerinde bu isimlerin tecellisini bize göster yarap diyoruz. He, bunlar nisal. Bizim başka diyelim ki başka bir ihtiyacımız var. Allah'ın o yönde isimleri var. Mesela ilim istiyoruz, alim olmak istiyoruz. Evet. Ya alim, ya alim olan Allah'ım, her şeyi bilen Allah'ım, o ilminden bizi de nasiplendir. Biz de ilim yolunda muvaffak olalım, ilmin nuruna biz de kavuşalım, bizi de o nurundan lütfet ya Rabbi diye dua edebiliriz. Yani mesela diyelim ki bir haber almak istiyoruz, bir ger gerçek bir haber almak istiyoruz ama bunu alamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Allah'ın o yöndeki e, sıfatlarını, isimlerini, özellikle isimlerini zikretmek suretiyle Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ya Gaffar, tövbümüzün kabul olmasını istiyoruz. Af olmayı istiyoruz. Allah'ın bizi affetmesi istiyoruz. Ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya, ya Rahim, Ya Rahman. Ee, bu şekilde dualarımızı yapacağız. Bu da sünnettir zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, dualarını yaparken Allah'ın isimleriyle yapmıştır. Bunlar da bize ışık ışık tutsun. Besmirenin manasını söylerken bunları da bir bilgi olarak zikretmiş olduk değerli kardeşlerim. Ardından Fatiha suresinin ikinci ayetine geçmek istiyoruz inşallah o teala. Ee, değerli kardeşlerim Fatiha suresinin ikinci ayeti <gülüyor> Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin Bakınız burada ne var? Hamd Teşekkür, sena, övgü, minnet duygusu, şükran, şükraniyet duygusu Allah içindir. Allah'adır. Allah'a olmalıdır. Neden? E çünkü varlığın başı o. Var edici o. Rızıklandırıcı o. Veren o. İkram edici o. Rahman o, Rahim o. Her şeyi veren o. O, o verdiyse ona teşekkür etmek lazım. Ona şükretmek lazım. Kullar vesiledir. Rızıkla, rızkımız diyelim ki bir yerden geliyor. Bir kapıdan, bir iş yerinden, bir e, mahzunu aldığımız bir tarla vesilesiyle veya e, değişik vesilelerle rızık kazanıyoruz. Bu işlerin başında müdebbir olan, Razık olan Halik olan kim? Allah Öyleyse ilk sebep Kim? Allah Yaratıcı kim? Allah İkram edici kim? Allah Diğerleri kim? Bu insanlar vesile Allah bu insanları vesile Kılmış bu insanların Da sahibi Allah esasen O yüzden felancaya Teşekkür etmek Eee Olur mu? Önce Allah'a teşekkür etmek lazım. Bizler maalesef bir iyilik bize dokunduğunda vesileye bakarak, araca bakarak, sevebe bakarak diyoruz ki teşekkür ederim ey vesile, teşekkür ederim ey araç. Sen olmasaydın aç kalacaktın, sen olmasaydın şu sıkıntıdan kurtulamayacaktın gibi yanlış ifadeler kullanıyoruz. Halbuki baştan onu vesile kılan Allah'ın olduğunu bilseydik. Onu oraya bize ikramda, bize ihsanda Allah o insanı vesile olarak gördüğünü, bu muradı Allah baştan, Allah'ın muradı olarak bunun gerçekleştiğini bilmiş olsaydık, ne diyecektik değerli kardeşlerim? Allah'ım sana hamdolsun sen bana bu ikramda bulundun sen felanca kulunu bu ikramda bana vesile kıldın diyecektik. O insana teşekkür edebiliriz. Çünkü insana teşekkür etmeyen bir iyilik karşısında Allah'a da teşekkür etmez. Çünkü teşek iyiliğe karşı teşekkür etmek bir e, erdemliktir. Ahlaki bir ölçüdür. Bunu yapmamız lazım. Evet Şimdi, e, elhamd kelimesiyle ilgili bunları söyledik. Övgü, teşekkür, şükraniyet duygusu Allah içindir. Allah için olmalıdır. Elhamdülillahi. Rabbil alemin. Ne demek? Rabbil alemin, alemlerin Rabbi, alemlerin rızıklandırıcısı var edicisi, alemlerin koruyucusu. Alemler ne? Alemler insanlık ve insanlığı çepeçevre kuşatan varlık alemi. Bilmediğimiz binlerce alem olabilir. Bilmediğimiz nice alemler vardır. Bütün alemleri yoktan var eden ve terbiye eden, nizamını koyan, çalışma ilkelerini belirleyen, her işini en güzel şekilde yapan, eksiksiz yapan, mükemmel yapan, ve ona mükemmel bir işleyiş koyan, müdebbir Allah'tır. Terbiyeci Allah'tır. Rab Allah'tır. Var eden var ettiğini başkasına muhtaç etmeden, onların yaşamını sağlayan, rızkını sağlayan, her türlü ihtiyacını karşılayan, Rab, Allah'tır. Öyleyse, alemlerin sadece insanlık alemi değil, sadece cinler alemi değil, sadece hayvanat alemi değil, Nebatat alemi, bitki ve hayvan alemi değil, daha bilmediğimiz nice alemleri yoktan var eden, yaşatan, rızıklandıran, onlara rablik yapan, onları terbiye eden, onlara akli terbiyeyi veren, onlara kalbi terbiyeyi veren, onlara inanç terbiyesini veren, onlara yaşam terbiyesini veren, onlara ahlak terbiyesini veren, Allah'adır şükür. Allah'adır hamd. Olmalı. Allah'tan başkası bunu hak etmiyor. Şükrü, hamdı Allah hak ediyor. Burada şükürle hamd arasında fark nedir? diye bir soru gelebilir. Kısaca cevaplayalım. Hamd geneldir. Şükrü de kapsar. Şükür daha özeldir, hamd'ı kapsamaz. Hamd kapsayıcıdır, geneldir, şükür biraz daha özeldir. İnsanlar birbirine hamd etmezler. İnsanlar birbirlerine teşekkür ederler. Biz Allah'a teşekkür etmek istediğimizde daha çok hamd kelimesini kullanırız. Çünkü hamd kelimesinde şükür kelimesinde olmayan başka özellikler var başka manalar var nedir o şükürde sadece bir minnet duygusu vardır yapılan iyiliği itiraf vardır yapılan iyilik karşısında memnuniyet arz ediş vardır ama hamd bütün bunlarla beraber aynı zamanda şükürde olmayan manalar içeriyor ne gibi övgü ibadet manasında e, minnet duyma, Allah'a sırf Allah'a ibadet manasında kulluk manasında e, şükür ve, şükür ve e, minnet duyma. Yani şükürde olmayan övgü sena. Hamd'da var. Kulluk bilinciyle, kulluk ifade edici bir tarzda, ibadet niyetiyle e, yapılan bir minnet duygusu, bir şükraniyet duygusu var. Hamd daha genel bu açıdan bakıldığında. Evet, öyleyse biz bu ayetten, ikinci ayetten almamız gereken ders nedir? Değerli kardeşlerim. Hamdı sadece Allah'a haskılacağız. Allah'a hamd edeceğiz. Ona minnet duyacağız. Onu hakkıyla öveceğiz. Ona e, hamdü senalar e, yapacağız. Ve bize dokunan iyiliklerin başında Allah'ın olduğu bilinciyle ilk ağzımızdan çıkan Şükür ifadesi Allah için olacak. Hamd ifadesi Allah için olacak. Allah'a olmalıdır çünkü Allah var etmiştir, terbiye etmiştir ve onların akli ve kalbi terbiyelerini ve ahlaki durumlarını Allah en güzel şekilde onlara vazetmiş etmiş ve Fıtri yapımıza bu güzellikleri, bu kodları en güzel şekilde işlemiş ve koymuştur. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz hamdı hak eden, şükraniyet duygusunu kulluk manasında ibadet ruhuyla yapılan şükraniyet duygusunu hak eden yegane Rabbimizdir. Evet. Üçüncü ayet-i kerimeye geçelim. neydi üçüncü ayet-i kerime? Er-Rahmanir-Rahim. Birinci ayet-i kerimede geçen birinci ayet-i kerimede geçen Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri burada da kendini göstermekte. Allahü Teala burada bu isimleri tekrar söyleyip bu isimlerin ne kadar önemli olduğunu kullar açısından hamd ederken, niyaz ederken, şükraniyet duygusuyla kulluk bilinci içerisinde Allah'a iken, Rahman ve Rahim isimlerinin dilden düşürülmemesi, beyin dağcığından asla kaybedilmemesi gerektiği konusunda bizlere işaretle işaret bulunuyor. Manasını biraz önce söylemiş olduğum için yeniden söylememe gerek yok. O zaman ne yapıyoruz? Dördüncü ayet kelimeye geçiyoruz. Bu arada vakit tabi ben derslerin 35-40 dakikaya geçmesini istemiyorum. İnşallah kardeşlerimiz de bizi uyarırlar. Şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Vaktimiz bol. Allah ömür verirse, imkan verirse, inşallah e, Fatiha suresini de yani bir iki derste de alabiliriz. Onda bir problem söz konusu değil. E, herhalde saat olarak da bir e, yarım saat oldu herhalde. Yarım saatte geçti belki de. Bu ayet-i de alalım ondan sonra... E, bir başka dersimizde, bir hafta sonraki dersimizde diğer ayet-i geçeriz. Onlarda çok önemli mesajlar var çünkü. Değerli kardeşlerim. Maliki din Nedir manası? O Rahman ve Rahim olan Allah ki din gününün sahibidir. Din günü ne demek değerli kardeşlerim? Din günü hesap günü demektir. İnsanların amellerinin hesaplanacağı, e, cennet ehliyle cehennem ehlinin tamamen birbirinden ayrılacağı gün. Kimin sevap yaptığını, doğru yaptığını, e, kimin de baş, e, hata ya, e, yaptığını, tamamen Yüce Rabbimizin ortaya çıkaracağı gün, din günüdür. Din günü haşır dan sonra meydana gelecek ve insanlar amel defterleri kendilerine dağıtıldıktan sonra kendi kendi amellerini bizzat kendileri görmek suretiyle insanlar kendi haklarındaki hükmü bizzat kendileri amel defterleri vesilesiyle verecekler görecekler ve orada hak ile batıl tamamen birbirinden ayrılacak ee, müminle kafir tamamen birbirinden ayrılacak. Müminle münafık tamamen birbirinden ayrılacak. O gün Allahu Teala yomul e, fasıl dediğimiz ayrıştırma günü dediğimiz o günde Allahu Teala e, en büyük hakim olarak, hakimlerin de hakim olarak, kralların da kralı olarak hükmünü verecek ve cennet ehliyle cehennem ehlini birbirinden ayırmak suretiyle orada hükmünü verecek cennet ehli cennete girerken cehennem ehli de cehenneme girecek. İşte buradaki yomut din din günü ayrıştırma günü hesap günü bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Malik Malik el Malik Allah'ın isimlerinden bir tanesi ne demek sahip demek. Masra'dan bir sahip değil bu. El-Malik öyle bir Malik ki her şeyi doğal olarak Malik'i Allah. Çünkü doğal olarak yaratan o. Sahibi o. Değişmez sahibi o. Varlık aleminin varlık aleminde ne kadar Allah'ın var etmiş olduğu varlık var ise hepsi birden değerli kardeşlerim Allah'ındır. Allah bizim sahibimizdir. Allah bizim sahip olduklarımızın da sahibidir. Allah bütün varlık alemini var eden ve sahibi olandır. Aynı zamanda bakıyorsunuz din gününün de sahibidir. Her şeyin sahibi olduğu gibi din gününün de sahibi. Yani burada Allah-u Teala kullarına şöyle bir mesaj veriyor. Diyor ki kulların Dünyada birçok otoriteye tabi oldunuz. Dünyada iktidarlar tanıdınız benden başka. Dünyada e, benden başka güç odakları tanıdınız. Onların size yardımcı olacağını düşündünüz. Ama asla ahiret için böyle bir düşünceye kapılmayın. Orada din gününün sahibi olur. Orada şefaatçilerin şefaatinin asla fayda vermeyeceği bir günü yaşayacaksınız. Orada yegane hakim Allah. Yegane hükmedici Allah. O gün orada ne bir peygamber, ne bir veli, ne bir şehit, ne bir alim, ne bir davetçi, ne bir ee, kul hiçbir kul Allah izin vermedikçe bir kulun hayrına vesile olamayacaklar. Onlara hüküm verme gücü verilmeyecektir. Onlar orada hükmedilenlerden olacaklar ve orada hepsi hepsi Allah'ın hükmüne mahkum olacaklardır. Allah'ın hükmüyle mahkum olacaklar mahkum olmaktan kastımız yani üzerine hükmedilecek. Üzerine hükmedilecek. tabii ki bu saydığım e, deliler Allah'ın dostları, peygamberler, şehitler bunlar e, Allah'ın da müjdesine göre bunlar bunlara cennete girmekle girmeleri konusunda hüküm verilecek ve münafıklar, kafirler cehenneme mahkum olmakla hükm Orada yegane hüküm sahibi Allah olacak. Hiçbir otorite, hiçbir güç, hiçbir yalancı ilah, hiçbir dünyada görmüş olduğumuz hani diyorlar ya, bizim hatırımız Allah indinde çoktur. Bizim hatırımız Allah indinde çoktur. Biz ne dersek Allah bizi kırmaz siz Allah'tan bir şey dileyeceğiniz zaman dilemeyin. Gelin bize söyleyin. Bizden rica edin. Biz sizin adınıza Allah'tan dileyelim. Allah siz, sizi kırabilir. Siz çünkü günahkarsınız. Ama biz veliyiz. Biz kırılmayız. Allah bizi kırmaz dediğimizi yapar. Akıllı olun. talebinizi bize yapın. Biz Allah'tan isteyin diyen yalancı ilahlar var ya. Allah-u Teala adeta diyor ki böyle düşünmeyin işte. Orada hükmü veren verecek olan yegane varlık Allah'tır. Böyle düşünmeyin. Böyle yapmayın. Bu şekilde bu insanların ilahlığa soyunduğu gibi efendim hataya düştüğü gibi sizler de onlara tabi olarak onlara ilahlık vasfı vererek hataya düşmeyin. Burada bize bu işaret var değerli kardeşlerim. Burada bize bu yalancıların yalan söylediklerini ortaya çıkartan bir bilgi var. Nedir o? Maliki yomid din. Din günün yegane sahibi Allah. Biz, biz seni orada kurtarırız diyen yalancılar aslında orada hiçbir şey değiller. Orada onlar bu sözlerinden dolayı mahkum olacaklar. Onlar sıradan günah işleyen insanlar vardır. Onlar gibi olmayı çok arzu edecekler. Çünkü onlar günahın en büyüğünü işlediler. Neden? Hakları olmadığı halde Allah'ın isimlerini sıfatlarını bilinçsizce çalmak istediler. Kendilerini o kadar büyük gördüler ki, o kadar böbürlendiler ki, o kadar kibirlendiler ki, o kadar insanüstü gördüler ki kendilerini. Bu sözü söyleyecek kadar e, bir cehalete düşmüş oldular. Yani bizim Allah indinde çok büyük makamımız var. Biz sizi orada kurtarırız. Dünyada bize tabi olun. Ahirette de ben diyeceğim ki Allah'ım bunlar bizim cemaatimiz. Bunların hepsini birden cennetine koy. Allah da bizi kırmayacak çünkü bizim Allah katında çok büyük makamımız var diye yalan konuşuyorlar. Bir kimse ki Allah katında velim olduğunu çok büyük makama sahip olduğunu iddia eder. O dedcandır. O yalancıdır. O kibirlidir. O riyakardır. O gururlu bir insandır. Allah Teala ale azzukû ve diyor. Nefislerinizi teskiye etmeyin. Bunlar nefisleri teskiye ediyorlar. Kendilerini ilah olarak sunuyorlar, takdim ediyorlar. Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olarak kendini İlahlık vasfunda insanüstü varlıklar olarak görüyorlar. Bundan dolayı da ibadetleri de bıraktıkları bir e, makama geldiklerini söylüyorlar. Bazen de ibadetleri namazını yazıda bırakıyorlar. Tarihten okuyacağımız gibi değerli kardeşlerim. Benim e, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bu ayetlerle ilgili inşallah gelecek dersimizde diğer ayetlerden devam ederiz. Dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bildiklerimizi, düşündüklerimizi, farkında olduğumuz şeyleri, gerçekleri, siz kardeşlerimizle paylaşmak büyük bir hazdı, büyük bir nimetti. Allah-u Teala'ya hamd ediyorum, senada bulunuyorum, bize böyle bir fırsatı, böyle bir imkanı verdiği için siz değerli kardeşlerimizle bizleri burada e, kendi kitabını anlamaya çalışan e, aczane müminler olarak görüp bu hayrı bize nasip ettiği sizlere de bizlere de nasip ettiği için cenabı hatta Hakk'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun. E, ona e, her türlü övgü dolu kelimelerle övgüler sunuyoruz onu yüceltiyoruz o bizim Rabbimiz yegane Rabbimiz o ona hiçbir şeyi ortak koşmayız Allah'a ortak koşmaktan Allah'a sığınırız riyakarlıktan Allah'a sığınırız nefislerimizi tezkiye etmekten Allah'a sığınırız Allah indinde makamlarımız olduğunu söylemekten Allah'a sınırız. Aciziyetimizi, e, fakirliğimizi, kulluğumuzu, ze zelilliğimizi burada itiraf ederek e, sözlerimi e, bitirmek istiyorum. E, diğer bölüm var. Galiba bir kardeşimiz yazıyor. E, sorular olacak diyor herhalde sorular olanlar varsa yazsınlar diyor. O bölümde inşallah e, gelecek olan birkaç soruya da cevap verdikten sonra huzurlarınızdan e, müsaade isteyeceğim inşallah. O teala. Bu bölüm için e, burada nokta koyalım. İnşallah. Evet. Soru varsa değerli kardeşlerim soru alalım. E, bu bölümü bu şekilde bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde Cuma günü saat dokuz buçukta. Ben bugün biraz geç kaldım. Özür dilerim. Çünkü e, bir bilgisayarda bir hata oluştu. Onu düzeltmek için uğraştım. Gelecek Cuma Allah nasip ederse saat dokuz buçukta e, tam vaktinde olmaya çalışacağım. Allah nasip ederse. Sizleri de burada bekliyoruz. E, i̇nşallah hep beraber Kur'an'ı anlamaya çalışan e, ilim halkası olalım. Meleklerin rahmet kanatlarını gerdiği ve dua ettiği niyazda bulunduğu, e, aff edilmeleri için Allah'a yalvardıkları e, kullar e, olalım inşallah Teala Evet, sanıyorum e, soru e, geldi sahabi kardeşimiz. Şimdi o soruyu geçmeden e, şu kayıt işini bir durduralım. Ardından yeni bir kayıt başlatalım çünkü bunun e, tefsirle alakası olmayacak. Soru cevap bölümü ayrı bir e, kayıt içerisinde olacak inşallah. Bir iki saniyenizi aldıktan sonra yeniden kaydı başlayacağız. Evet, burada biraz acemilik çekiyoruz, değerli kardeşlerim. Her zaman Musa kardeşimiz yardımımıza geliyor. Allah razı olsun kendisinden. Çok yardımlarını görüyoruz. Evet, yeni kayıda başlayacağız inşallah Teala. Şu anda e, yeni bir dosya açtık kaydığı için. Soru-cevap bölümündeyiz. Soru-cevap bölümünde gelen soruları cevaplandıracağız. Tabi e, uzamayacak inşallah. Ben fazla uzamasından yana değilim. Çünkü insanların dikkati de belli bir zamana kadar e, diri kalabiliyor kardeşimiz özelden sormuş ama genelden sormalarını çünkü genelden sorarsalar daha iyi olur. Çünkü arkadaşlarımız da buradan okumuş olurlar. Soru neydi? Onu biraz önce okumuştum. İslam dininde ilmi olmayan bir insanın hükmü nedir? He. İlmi olmayan bir insanın hükmü derken soruyu biraz daha açmış olsaydı iyiydi ama ben anladığım kadarıyla cevap vereyim. E, Talabul ilmi ferîlatun ala kulli muslimin. Hadis-i şerifi gereği. E, ilim talep etmek e, her Müslümana farzdır diyor. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Şimdi değerli kardeşlerim, bu farziyet ilmin hangi bölümlerini kapsar? Bir Müslümanın dinden bilmesi, yani dini yaşaması için gerek inanç e, cenahında, gerekse amel cenahında kişinin e, Allah'ın ondan talep etmiş olduğu emirleri yerine getirmesi, nehilerden kaçınması e, nihilerden kaçılması konusunda bunları ihtiva eden bütün ilimleri talep etmek her Müslümana farzdır. Her Müslümana bu farzdır. İlmin bir de farzı kifaya olan bölümü vardır. Yani bir takım Müslümanların e, yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sakıt olan ölmü vardır ki bunlarda mesela e, diyelim ki faraiz ilmi miras hukuku yani bu farz-ı kifayedir. Neden? Çünkü mahallede bir hocanın, bir alimin bunu bilmesi yeterlidir. Siz malınızı paylaştıracağınız zaman gidersiniz, dersiniz ki benim malımı ve e, işte bıraktığım e, bütün variyetimi mirasçılarına paylaştır e, Dersiniz. O da bu görevi yerine getirir. Öyleyse bir de mübah ilimler var. Onlar da zararı olmayan ilimler. Zararı olmayan ilimler vardı Yani e, fen bilgisi, e, işte kimya bilgisi, fizik bilgisi. E, bunların tabi Gerekli olduğu bölümler de var. Nedir mesela? Ee, eğer İslam milleti bu ilimleri talep et, etmezli, etmediği takdirde medeniyet olarak, güç olarak zayıf kalacaksa bunların e, mutlaka öğrenilmesi lazım. Burada devlet muhakkak üzerine düşen görev yapmak suretiyle e, kifayet derecesinde zeki, akıllı insanları bu ilimlere yönlendirmek suretiyle İslam medeniyetinin en güçlü medeniyet, bilimde, teknolojide sanatta en yüksek seviyelere gelmesi örnek bir e, seviyede olması, dipdiri olması ayakta olmasıını sağlayacak önlemleri, tedbirleri devletler almalıdır. Ve Müslümanlar eğer e, fizikte, kimyada, teknolojide e, geri kaldıysalar e, ve bu geri kalışları onları dünyada zayıf duruma düşürdüyse e, düşürecekse kafirlerin teknolojik üstünlükleri karşısında e, zelil duruma düşürecekse burada bütün Müslümanlar günahkar olur. Ve bütün Müslümanların bu durumdan bir an önce kurtulup e, bilimde, teknolojide, bilimde, sanatta artık yani e, meşru sanatlarda e, en üst seviyelere e, gelmesi e, bir mesuliyettir, bir zorunluluktur, bir görevdir aynı zamanda. Çünkü allah Teala Kur'an'da وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَعْتُمْ مِنْ onlar için gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın diyor. Ne? El Peygamberimiz El-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh diyor. İslam yücedir, büyüktür, yüksektedir, üsttedir, asla üstünlük kabul etmez diyor. İslam'ın yüksekte, yücelikte, yüksekte olması için, üstün olması için her alanda İslam medeniyetinin üyeleri, İslam medeniyetini temsil eden devletler Medeniyetler her bakımdan bilim irfan, ahlak, e, te, bilim, teknoloji, e, silahlı güç e, bakımından, devlet nizamı, asayişi bakımından en üst seviyelerde, örnek seviyelerde olmak zorunluluğu vardır. Bu olmazsa olmaz. O yüzden... Bazı insanlar hep küçük düşünürler derler ki, bana ne işte şu işten bu işten vesaire. Hayır, ee, büyük devlet olmak, büyük medeniyet olmak, örnek medeniyet olmak, e, büyük bir güce sahip olmak, ilimde bilimde her konuda fayr e, faydalı konuda en yüksek seviyelerde olmak ve ilmin bilmin teknolojinin bayrağını taşımak, İslam medeniyetinin üyelerinin mesuliyetidir. Müslümanların mesuliyetidir. E, dolayısıyla kifayet derecesinde insanlar bu bayrağı taşıyamıyor ise bütün Müslümanlar asim olur, günahkar olur. O yüzden ilim, gerek e, dini ilimler, gerek e, maddi ilimler e, muhakkak talep edilmelidir. Tıpta, fizikte, kimyada, astronomide e, ve daha jeolojide veya buna benzer bilim alanlarında müminler en yüksek seviyelerde olmak zorundadır çünkü onların inançları en yüksek inançtır, en doğru inançtır, onların ahlaki yapıları en güzel ahlaki yapıdır, en güzel erdemli, erdemleri, en güzel, en güzel faydaları içermektedir. Ve müminler bu konuda diğer medeniyetlerin karşısında asla eksik duruma düşmemelidirler. Eleştirilen bir konuma asla düşmemelidirler. Öyleyse bu medeniyet, İslam medeniyeti, İslam medeniyetinin üyeleri tarafından ayağa kaldırılacak olan büyük bir sorumluluktur. O yüzden ne gerekiyorsa yapılmalıdır. O yüzden, o yüzden ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Aramızdan bu konuda ben bunu yapacağım diye ortaya çıkan bu konuda teşekkürlerini oluşturan yola çıkan insanlara maddi ve manevi olarak destek olmamız gerekiyor ki onlar bizim adımıza. Bazı şeyleri, bazı güzellikleri yapabilsinler Allah'ın izniyle. Benim kardeşimin sorusundan anladığım bunlar. Ee, sanıyorum yeterli derecede e, bir aydınlatıcı olmuştur ama bilmiyorum tabii ki eğer değilse soruları biraz daha e, hedefine uygun olarak e, sorabilir ve bizde sadece onun kastettiği konuda bir açıklama yapabiliriz eğer yapabiliyor isek. Şimdi kardeşimizin e, e, özelden sorduğu bir soru vardı. E, onu da ben size buradan oku okuyayım isterseniz. E, okumamda bir beis yok. Diyor hocam ben bir hadis işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müşriklerin arasında yaşayan onlardan Onlardandır. Bu hadis nasıl anlaşılıyor? Şimdi değerli kardeşlerim, hadisin sıhhatini bilmiyorum ama e, baktığınız zaman eğer bir insan sebepsiz yere sebepsiz yere zaruret olmadan, ihtiyaç hasıl olmadan müşriklerin, kafirlerin arasında yaşıyor ise bu şu demektir. Ben bu insanların bu şirkinden, bu küfründen, bu ahlaksızlığından, bu e, efendim az isyankarlıklarından, günahlarından rahatsız olmuyorum. Bunlar ile birlikte hayatı paylaşabilirim. Bunlara selam verebilirim, bunlarla arkadaş olabilirim, gezebilirim, tozabilirim, gülebilirim, bunlarla kucaklaşabilirim. ...sevincimi paylaşabilirim... ...üzüntümü paylaşabilirim... ...bunları kardeş sayabilirim... ...arkadaş sayabilirim... ...bunlara gönlümü açabilirim... bunlara, ...bunlardan kızılıp kız verebilirim... ...bunlara... ...bunlardan evlenip e, kızlarımı da bunlara verebilirim... ...hayatı bunlarla paylaşabilirim... ...bunlardan bir aile yapabilirim... ...toplum ailesi yapabilirim... ...düşüncesiyle... ...o toplum içerisinde... ...yaşar ise... O insan küfre razı olmuştur. Evlatları için, torunları için, geleceği için küfre razı olmuştur. Belli bir zaman sonra onun çocukları, evlatları, torunları asimli olacaklardır. Çünkü o insanlar, o insanları göre göre göre, göre onlar gibi olacaklardır. Ki oluyorlar. Şimdi bugün baktığımız zaman Almanya'da birçok Türk var. Müslüman Türk. Şu anda binlerce. Müslüman kızı gavurlarla evlidir. Caiz midir? Değilir. Hiçbir beis görmeden, utanmadan, sıkılmadan evlenebilmektedirler. Gavurlarla evlenebilmektedirler. Haram. Ve bunların çoğu sadece ismen Müslümandır. Namaz yoktur, niyaz yoktur. Çocuklarına İslam terbiyesi verme gibi bir hedefleri, bir gayeleri yoktur. Yani bu insanlar hayatta şu anda isimleri Ayşe, Fatma e, olarak kalmış ama gönüllerinden küfre rıza göstermiş ve kafir olma yoluna girmiş insanlar. <gülüyor> maalesef, maalesef durum böyledir. Durum böyle ise müşriklerin içerisinde, kafirlerin içerisinde onları küfrüne, şirkine razı olarak yaşamak doğru değildir. Alimler bu konuda uyarmışlardır. Nesillerimizin Müslüman olarak hayatlarına devam edilmeleri için onların İslam coğrafyalarında yaşamaları muhakkak sağlanmalıdır. Çünkü e, belli bir zaman sonra kafirlerin içerisinde yaşayanlar asimile olma durumuyla karşı karşıya kalacaklardır. E, bu konuda ilgili birçok örnekler var. E, bakıyorsunuz, e, mesela ben bir e, Mısırlı profesörden e, dinlemiştim. Bakıyorsunuz. E, Diyordu ki Suudi Arabistan'da üniversite okurken bir gün anlattığı işte oruca saygısı olmayan Müslümanlardan biraz şöyle yakındı da dedi ki ben Amerika'da bir üniversitede hocaydım bir gün rektörün ziyaretine gittim rektör hemen işte o anda kahve geldi oraya. Ramazana iyiydi, ben oruçluydum ama e, o bilmeyeceğinden dolayı böyle bir şeyden de bahsetmedik. Bir an e, ben e, işte fark etti rektör e, kahveni içmediğimi, yudumlamadığımı gördü. O da ben yudumlamadan yudumlamıyordu aslında, yani beni bekliyordu. Bir, bana dedi ki, buyurun işte kahvenizi için, soğudu falan. Dedim ki, ben bugün kahve içemem çünkü ben oruçluyum, ben Ramazan ayındayım, ben Müslümanım biliyorsun e, dedim rektöre. E, rektör cevaben e, şöyle söyledi A, sen içmiyorsan ben de işmem, saygım var e, hadi işte çaycı kahveci neyse sen bunları geri götür dedikten sonra e, bu Mısırlı profesöre şunu söylüyor benim dedem e, yıllar önce Amerika'ya yerleşmiş bir Türktü dedem Ramazan'dan bahsederdi Oruç diye bir şeyden bahsederdi. Ha demek ki senin yaptığın bu. Ben bu bunu biliyorum aslında. Böyle bir şey var. Dedemden hatırlıyorum böyle bir şey. Olduğunu hayal hatırlıyorum. Ramazan diye bir şey var. Hatırlıyorum. Oruç diye bir şey var hatırlıyorum. De, diyor rektör. E, bu Mısır'ı profesör e, hayretler içerisinde e, diyor. Demek ha sen e, bir Müslümanın evladısın. Senin demek ki baban Türk ve Müslüman ee, peki sen diyor sen Müslüman mısın? hayır diyor ben e, rahatlıkla ben Hristiyanım diyor ben Hristiyanım ben diyor 200 sene önce e, belki bizim soyumuz sülalemizde Müslümanlık vardı ama şimdi kalmadı diyor biz hepimiz Hristiyan olduk e, bu e, yani nedir bir örnek birçok örnekler var bizi burada dinleyen Almanya'dan Hollanda'dan veya diğer başka ülkelerden dinleyen kardeşlerimiz var. Bunların da somut örnekleri vardır, biliyorlardır. Bunlar aslında fıkıh kitaplarında yer alıyor. Sakıncalı bir insan eğer gerçekten zaruret yoksa, ihtiyacı yoksa, kafir bir memleket içerisinde çocuğunu çoluğunu bırakmamalı, yetiştirmemeli. Ya. Orada belli bir zaman sonra onların okulunda, onların işte e, sosyal aktivitelerini gerçekleştirdikleri yerlerde sokaklarında, caddelerinde, parklarında yani hayatın her alanında Hristiyanlığın emarelerini görecekler ve belli bir zaman sonra e, Hristiyan olacaklardır. <gülüyor> evet. O, bu böyle bir tehlike var. Şimdi kardeşimizin sorusu bununla ilgili bunları söyleyelim. E, ardından başka bir soru varsa ona bakalım. Ve tabi çok uzadı. Ee, ben fazla uzamasından yana değilim arkadaşlar. Ee, bir soru daha aldıktan sonra da son verelim konuşmamıza. Evet. E, Allahümme inni e'udu bike en uşrike bike şeyan Allahümme inni uriydu en uceddide diye başlayan iman tazeleme dualarının anlamı nedir diye sormuş e, kardeşimiz Musa kardeşimiz evet şimdi e, değerli kardeşim kardeşlerin e, bu hadisin e, baş tarafının hadisi olduğunu biliyorum da en ucedide bölümünde yani uridu en ucedide diye başlayan bölümünden sonra bir iman tazeleme meselesi var. Bununla ilgili inşallah e, hadisin kaynağından da bilgi almak suretiyle e, sizlere bilgi verelim. Bir sonraki dersimizde. Ancak e, yani burada iman tazeleme olayı diye bir durum söz konusu. Hadisin sıhhatini öğrendikten sonra bu konuya ilgili e, açıklamalarda bulunacağız inşallah Teala. E, ama şunu bilelim ki iman tazelenmesi e, yani e, kaybolan imanı tazelemek manasında değil de imanın güçlendirilmesi imanın farkındalığı, imani duyguların e, alevlendirilmesi, imanın güç kuvvet bulması, imanın gücünün artırılması manasında e, e, bir kelime olduğunu mecazi bir mana taşıdığını ifade edelim. Yoksa e, işte eğer hadis sahihse ki şu anda Kardeşimiz eğer hadisin kaynağını varsa bize oradan yazabilir. Musa kardeşin. Ee, çok duyduğumuz bir hadis-i şerif ancak kay ben sıhhatini bilmiyorum. Ee, bir bakacağız inşallah. Ee, sahip olduğu şart da tazeleme kelimesinin güçlendirme manasına geleceğini söyleyelim. Yani orada nikah diye de devam ediyor. işte nikahı da tazeleme. Ki nikah tazeleme olayı Değerli kardeşlerim yani ancak insan nikahını yani boşadıktan sonra yeniden evlenme manasında yeniden nikahman manasında tazeleyebilir yenileyebilir. Ancak bunu da biliyorsunuz iki tane hakkı var. Üçüncü de bunu yapması söz konusu değil. O yüzden biz de genel hane gelmiş her işte cuma günleri koca efendiler bu duaları yaparlar. Nikah tazeleme, iman tazeleme gibi bunlar daha doğru anlaşılması gereken tashihe ihtiyacı olan doğrulanmaya ihtiyacı olan doğru bir şekilde anlaşılmasına ihtiyacı olan meselelerdir. Bunlarla ilgili gelecek dersimizde yeniden konuşuruz. İnşallah Teala. başka soru da var mı? Ahirette iman rükünün diğer iman rükünlerinden farkı nedir? diye sormuş Musa, Musa Yücel kardeşimiz. Yani, ahirete iman e, rüknü e, diğer iman rükünlerinden farkı nedir? ya yani, bunun e, ahirete inanmak ve yomil ahiri ahirete inanmak e, icma ile bilinen imanın e, şartlarından e, bir şarttır. E, bu hadislerde geçiyor. Hadislerde geçiyor. Yani <gülüyor> diye hani öğretirler Arapça olarak işte ölümden sonra yeniden dirilmek haktır diye. Ahiret zaten ahiret inancı olmasa Müslüman olma da gerek yok. Yani bir insan ahireti, ahirette yani ahiret alemi, diğer alem ebedi alem olmayacaksa hesap kitap olmayacaksa Müslümanlığın ne lüzumu var? Yani böyle bir şey olamaz. Ee, baki alem, ahiret alemidir. Bu konuyla ilgili zaten birçok hadis-i şerif var. Bu elbette imanın en önemli rükünlerinden. Bir, rükündür. Ee, i̇nkarı küfürdür. Ahiret yok demek küfürdür. Cennet, cehennem yok demek küfürdür. Böyle e, bunlara dikkat etmek lazım. Ee, Allah'a iman ile ahirete iman arasında ne fark var deseniz e, hiç fark yoktur. Çünkü Allah'a inandıktan sonra Allah'ın ahirete e, ahireti ni ahireti olduğunu ifade eden cümlelerine de inanmak lazım. Allah'ım senin varlığına inanıyorum ama senin sözlerine inanmıyorum demek komiktir ya. Yanlıştır. Allah'ım sana inanıyorum ama senin sözlerine inanmıyorum demek çok yanlış, imana ters bir durumdur değerli kardeşlerim. Bunlar birbirinden farklı olarak asla düşünülemez. Allah'a inanan kişi Allah'tan gelen her emre inanıyor demektir. Allah'tan gelen her emre inanıyor demektir. Allah'ın razı olduğu şeylerden razı, Allah'ın gazap duyduğu şeylerden gazap Duyan bir insan demektir. Müminlik budur, Müslümanlık budur. Kur'an-ı Kerim'in bir harfini dahi, bir ayet, bir bir kelimesini dahi bilerek var olduğunu bilerek inkar etmek kifrdir. Ki Kur'an-ı Kerim'de zaten temeli ahiret inancına dayalı e, ve o ahiret inancı ahireti anlatan bir kitaptır daha çok. Evet. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Daha sonra e, inşallah bir dahaki hafta yine beraber olacağız. E, Allah nasip ederse sorularımıza e, cevap vereceğiz. Kalan işte Fatiha suresinden diğer ayet kelimelerin kerimelerin manalarıyla ilgili elimizden geldiği kadar açıklamalarda bulunacağız. Geceniz barak olsun. Allah dini de razı olsun. E, Allah niyetlerinizi salih eylesin. amellerimizi makbul eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Bu sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve ala aleyhi ve sellem, onunla aleyhisselam, onunla